Amelin imandan olması. Amelin imandan olması. Murat Güç. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'ın elçisi olan Resulullah'a olsun. Dergimizin bu sayısında Allah'ın izniyle itikatta çok önemli bir yeri olan ve ümmet içerisinde ciddi bir şekilde ihtilafa neden olan iman meselesini ve onun içinde asıl ihtilafa sebep olan amelin imandan olup olmaması konusunu delilleriyle veciz bir şekilde belirtmeye çalışacağız. İmanın Tanımı İmanın lügat manası tasdik etmek demektir. Şer'î manası ise, dille söylemek, kalple tasdik etmek ve organlarla amel etmektir. Bu tanımda belirtilen her üç maddede, de ehli sünnetin yanında imanın rükünlerindendir. Yani bir, rükün, yani bir rükün olur, diğer rükünler olmazsa o iman olarak sayılmaz. Mesela kişi diliyle iman ettiğini söyleyip kalbiyle tasdik etmezse veya ikisini yerine getirir ama organlarla amel etmezse o kişi mümin olamaz. Kısacası insanın mümin olarak isimlendirilebilmesi için kendinde bu üç şartı birlikte bulundurması gerekir. Dille söylemek ve kalple tasdik etmek genel anlamda herkesin kabul ettiği şeylerdir. İnsanların ihtilaf ettikleri rükün organlarla amel etmektir. Bu konuda bu konuda insanların yanında genel kanaat amelin imandan olmaması ve imandan olduğu ama imanın sıhhat değil kemal şartı olmasıdır. Ehli sünnetin imana getirdiği tanıma bakıldığında bu iki görüşünde yanlış ve tam aksine amelin imanın şartı olduğunu görmekteyiz. Amelin imanın bir cüzü olduğuna dair delil Amelin imanın bir cüzü olduğuna dair deliller Kur'an'dan deliller 1 Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an'da Allah Sübhanehu ve Teala Kur'an'da iman ehlini tanıtırken sürekli amel ehli olarak tanıtmıştır iman edenler ve salih amel işleyenler şeklinde geçen ayetlerde olduğu gibi. Birçok ayette iman ve salih amel yan yana zikredilmiş ve salih amel, iman ehlinin bir vasfı olarak beyan edilmiştir. 2. Bu konudaki en açık delillerden biri de Bakara suresindeki kıblenin değişmesiyle ilgili ayettir. Kıble değiştiği zaman sahabe, kendi aralarında, Mescid-i Aksa'ya yöneler. Mescid-i Aksa'ya yönelip kıldığımız namazlarımız veya vefat eden kardeşlerimizden oraya yönelerek namaz kılanların durumu ne olacak diye konuşuyorlar. Bunun üzerine Allah Sübhanehu ve Teala cevap olarak, Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir ayetini indiriyor. Bakara Suresi 143. Ayet Dikkat edilirse Allah Sübhanehu ve Teala bu ayette namazı iman olarak isimlendiriyor. O zaman Allah Sübhanehu ve Teala'nın yanında iman, amel demektir. 3. Allah Sübhanehu ve Teala başka bir ayeti i kerimede şöyle der. Halbuki onlar, onun dininde ihlas sahipleri ve hanif olarak Allah'a ibadet etmelerinden, namazı dost doğru kılmalarından, zekatı vermelerinden başkasıyla emrolunmadılar. İşte dost doğru din budur. Beyyine Suresi 5. Ayet 4. Allah Sübhanehu ve Teala cennet ehlini cennete, cehennem ehlini cehenneme koyarken onları amellerine karşılık ya cezalandıracak ya da mükafatlandıracaktır. Nitekim cennet ehli için, işte bu, yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir. Araf suresi 43. ayet Cehennem ehli içinde bugün yaptıklarınızla karşılık göreceksiniz. Câsiye suresi 28. ayet Buyurularak amelin insanın ahireti için önemi vurgulanmıştır. Sünnetten Deliller 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Size imanı emrediyorum. Siz imanın ne olduğunu bilir misiniz? İman Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermektir. Buhari Bu hadiste çok açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı amellerle tarif etmiştir. 2- Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman için şöyle der. İman yetmiş küsur şubedir. En yükseği kelime-i tevhid, en alt seviyesi yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmaktır. Haya da imandandır. Buhari Bu hadiste de imanın şubelerden oluştuğu ve şubelerinin de amellerden oluştuğu açıklanmıştır. Sahabe ve Seleften Deliller Ali radıyallahu an şöyle der, Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı da olmaz. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an şöyle der, Allah'ım imanınızı, Allah'ım imanımızı, yakınımızı ve fıkhımızı artır. İmam veki İmam Veki bin El-Cerrah rah el Rahimallahu Aleyh İmam Veki bin El-Cerrah Rahimehullah şöyle der. ehl Sünnet, iman söz ve ameldir der. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimehullah şöyle demiştir. İman artar ve eksilir, artması amel etmekle Eksilmesi de ameli terk etmekle olur. Eksilmesi de ameli terk etmekle olur. İmam Hasan el-Basri rahimehullah şöyle der. Hayallerle ve temennilerle iman olmaz. İman, kalpte yerleşen ve amellerin tasdik ettiği şeydir. İmam Şafi rahimehullah, iman söz ve ameldir, artar ve eksilir, itaatle artar, masiyetle eksilir demiş, sonra da şu ayeti okumuştur. İman edenlerin de imanını artırsın diye. Müddessir Suresi 31. Ayet Kur'an ve sünnet açık bir şekilde imanın kesinlikle amelsiz olamayacağını ifade etmektedir. Ayrıca ashab-ı kiramın tamamı ve selefin de bu itikatta olduğunu görmekteyiz. Amel imanın sıhhat şartı mıdır yoksa kemal şartı mıdır? Amel imanın sıhhat şartıdır denilirse o zaman amel olmazsa iman da olmaz. Ancak kemal şartı denilirse amel olmazsa iman yine olur fakat amel olursa iman güzelleşir. Ehli sünnetin yanında iman tek bir şey değildir. Bilakis ameller parça parçadır. Onun için ehli sünnetin yanında kimi ameller imanın sıhhat şartına, kimi ameller de imanın kemal şartına dahildir. Yani her amel aynı mertebede değildir ki ehli sünneti haricilerden ayıran en ayrıcı nokta burasıdır. Çünkü onlar hariciler bütün amelleri aynı mertebede görüp imanın sıhhat şartı saydıkları için her ameldeki problemin her ameldeki problemin insanı kafir yaptığına inanmışlardır. Oysa Ehl sünnetin, Oysa ehli sünnetin amelleri ayrı ayrı ele almasının delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisidir. İman yetmiş küsür şubedir. En yükseği kelime-i tevhid, en alt seviyesi yoldan eziyet verici şeyleri kaldırmaktır. da imandandır. Bu hadis bize amellerin aynı mertebede olmadığını belirtmekte. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanın şubelerden oluştuğunu, bunun en alt şubesinin la ilahe illallah, en alt şu Bunun en üst şubesinin la ilahe illallah, en alt şubesinin ise yerden insanlara eziyet eden maddelerin En alt şubesinin ise insanlara eziyet eden maddelerin yerden kaldırılması olduğunu beyan eder. Bundan dolayı ehli sünnet amelleri 3 kısma ayırmışlardır. Şöyle ki 1. Asli iman. Asli asli iman kişinin dinde kalabilmesi için şart olan imandır. Yapılması imanın aslından olan, terk edilmesi ise küfür olan amellerdir. Örneğin tauhidu inkar etmek, namaz kılmak. Bunların yapılması imanın aslı, terki ise küfürdür. 2. Vacip iman. Yapıldığı takdirde kişiyi cennet ehli yapan, yapıldığı takdirde kişiyi cennet ehli yapan, terk edildiği takdirde dinden çıkarmasa da kişiyi cehennem ehli yapan amellerdir. Oruç tutmak, zina yapmamak ve içki içmemek gibi. Müstehap iman, Kişinin imanının kemale ermesi için gerekli olan ve ilk iki kısımla beraber onlardan daha düşük seviyeli amelleri içerir. Yani müstehap imana dahil olan ameller, yapıldığında kişinin imanını artıran, Allah Sübhanehu ve Teala katında derecesini yükselten ve insana ecil getiren, lakin bu ameller yapılmadığı zaman insanı ne ateşe götüren ne de insanı iman müsemmasından çıkaran amellerdir. Öyleyse ameller parça parça ele alındığı zaman ehli sünnetin yanında bütün ameller imandandır. Lakin her amel aynı mertebede değildir. Burada amellerin imanın hangi bölümüne dahil olduğunun belirlenmesi için mutlaka kat'i bir delilin olması lazım. O zaman zanla, teville, kıyasla, akılla amellerin konumları belirlenemez. Çünkü vacip imana dahil olan bir amel haricilerin yaptığı gibi Asli imana dahil edilirse bu Allah Sübhanehu ve Teala'nın mümin dediği birine kafir denilmesine sebep olunur. Çünkü asli imana muhalefet etmek insanı küfre sokar. Amelin cinsini tümünü terk eden kişinin hükmü. Amelin cinsini terk eden kişi ameli külliyen terk eden kişi demektir. Yani kişi iman ettiğini söylüyor. Ama bununla beraber hiçbir amelde yapmıyor. Namaz, oruç vesaire sadece dilin amelini yapıyorsa bu insanın hükmü ne olur? Böyle insanlar iman müsemmasından değillerdir. Çünkü Allah Sübhanehu ve Teala Nur suresindeki ayette bu tip insanların mümin olmadığını bildirmiştir. Ayette Allah Sübhanehu ve Teala onlar biz Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir taife yüz çevirirler. İşte onlar mü'min değillerdir. Bunlar amelden yüz çevirmişlerdir. Nur Suresi 47. Ayet O zaman amelleri bir bütün olarak ele alırsak, amelin cinsini terk eden insan mü'min değildir. Amelleri birbirinden ayrı olarak ele alırsak, asli imana dahil olan amelleri terk eden veya asli imanda yapılmaması gerekenleri yapanlar, iman müsemmasının dışına çıkarlar. Vacip olan imana dahil olanları terk edenlerse yaptıklarını helal görmedikleri müddetçe iman dairesi içinde kalırlar. Müstehap imanı terk edenlerin ise dereceleri oynar. Davamızın sonu Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 5. sayısında yayınlanmıştır.